Ve bu resimde ne görüyoruz programı başladı. Ben Nurşah. 15 günde bir yayınlanan programımızın daimi konuklarıyla beraberiz. Her programda olduğu gibi bir sanat eserine odaklanacağız. Ee, eseri hem okumaya hem de üzerine düşünmeye çalışacağız. Sizler de bize katılırsınız umarım. Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Ee, size yine bir soralım adlarınızı. Merhaba ben Rüzgar Bayram. Merhaba ben Kumsal. Merhaba ben Birce Doğan. Merhaba ben Şener. Selam ben Zeynep Açık Göz. Selamlar herkese. Bugün sizlerle e, belki sizin de defalarca kez gördüğünüz bilinen en eski resimler üzerine konuşacağız. Bunlar e, Lasko'daki mağara resimleri çocuklar. 1940'ta Güney Fransa'da bulunmuş bu resimler. Yani yaklaşık 15 bin, 17 bin yıl önce yapıldığı düşünülüyor. E, eser şu an karşımızda. Birlikte bir bakalım. Sevgili dinleyenler, Lasko'daki mağara resimlerini e, bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan açmanızı ve bizimle birlikte incelemenizi öneriyoruz. Evet, neler görüyoruz bu resimde? Rüzgar. Ben bu böyle türlü türlü hayvanlar görüyorum. Daha çok böyle e, şey, eski çağda yaşamış hayvanlar gibi. Ve daha çok kahverengi renkler kullanılıyor. Evet, renkler hemen dikkatimizi çekti. Kahverengi ya da kahverengiler korundu bugüne kadar, bilmiyoruz. Kumsal. Benim de dikkatimi böyle büyükbaş hayvanlar çekti. Yani... Aslan, e, öküz gibi böyle büyük hayvanlar e, ve rüzgarın da dediği gibi daha böyle sıcak renkli tonlarda renkler kullanılmış. Kahverengi, turuncu, sarı gibi. Bu kadar. Hı hı, Bircu? Ee, burada birçok hayvan var. Ee, aslında hayvanlar üzerine kurulmuş bir resim ve hayvan içerisinde hayvanlar var. Mesela resmin tam ortasında bulunan bir hayvan açıkçası bir hayvan hani hangi hayvan olduğunu tam olarak seçemedim. E, içerisinde de bir at bulunuyor mesela. Hepsi iç içe geçmiş gibi mi? Özellikle içine resmedilmiş gibi mi? Sanırsam iç içine geçmiş gibi geldi bana. Çınar sen neler gördün? Hocam ben daha çok e, doğal renkler kullanıldığını gördüm. Yani sanki doğadan doğal ilgi kullanarak çizilmiş bir resim gibi geliyor. Doğal imkanlar doğadan renkler. Peki ne yapıyor olabilirler? Gördüğümüz, seçebildiğimiz figürler. Belki birazcık daha inceleyelim. Kumsal. Ama bana sanki bir yerden böyle göt ediyorlarmış gibi. Bunu düşündüren ne oldu? Yani daha renklerin karamsar olması ve hani böyle bir yere koşuyorlarmış yani kaçıyorlarmış gibi bir görünüm yani bir izlenim bıraktı benden. Evet, benim Öğretmenim ben resmi görmeyen biri için tanıtmak istersem burada ökülü Kizler var, sonra geyikler var, at görüyorum ben bir tane, onun dışında koyunlar var ve e, diğer arkadaşlarımızın söylediği gibi birbiri arasında iç içe geçmişler ve bence birbirlerini oluşturuyorlar gibi. Yani bence burada anlatılmak istenen şey hayvanlar arasındaki yardımlaşma olabilir. Peki bakalım Rüzgar ne düşünüyor? Öğretmenim ben bu da şey zemin tam tersi yardımlaşma gibi değil mi? De, sanki ben iki tarafa ayrılmış hayvanları görüyorum. Sanki bir yer için kavga ediyorlar gibi. Peki bakalım Hı -hı. için öyle düşünüyor? Öğretmenim bence mağara adamları avladıkları hayvanları resmi çünkü birkaç tane hayvanın kafasında çeşitli silahlar görüyorum. Avladıkları hayvanları resmetmiş olabilirler. Silahlar mı görüyorum dedin? Ne tür silahlar? Birazcık gibi, eski şahalı silahları. Evet aslında birazcık değinmiş oldum. Ben de e, bu dönemin insanları acaba nasıl yaşıyorlardır diye sormak istiyordum. Biraz bu ne yapabil, ne yapıyorlar e, konusunda fikir yürütürken acaba nasıl yaşıyorlar bu dönemin insanları diye e, sormak istiyordum. Çınar biraz değinmiş oldu. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir yaşam şekli vardır bu dönemde? Bize bilgi veriyor mu bu resim bu konuda? Rüzgar? Öyle Ben de bu yaşam şeylerinde vahşice bir yaşam var. Çünkü insanlar böyle artık marketlerden marketlerden bir şey yiyecek falan almak yerine ölmemek için hayvanları öldürüyorlar. Günümüz dünyası ile karşılaştırarak söyledi Rüzgar. Kumsal? Benim zaten önceden de dediğim gibi bence bu devirde işte daha böyle büyük hayvanlar var. Ve insanlar da kendi yani besin ihtiyacını karşılayabilmek için e, e, bunlar bu hayvanları avlayıp yemek zorundalar. O yüzden belki de gerçekten sınarın e, değinmiş olduğu gibi e, avladıkları hayvanları çizmişlerdir. Zeynep? Öğretmenim ben şey yani burada e, resimlerin çizili olmasından dolayı şey anlıyorum resimler çizmiş, çizmişler ki daha yazı bulunmamış ve yazı bulunmaması da daha milattan e, önce olduğunu gösterir ve yani önceden çok önceden çiz yapılmış bir dönemde olabilir. Ve bu zamanlarda belki de sadece resim çizmek için de yapmış olabilirler. Resmini geliştirmek için. Hmm, bir nevi eğitim amaçlı kendilerini yetiştirmek için. Evet. Sınavlara hazırlanıyorlardı belki. <gülüyor> <gülüyor> olabilir öğretmenim. Yetenek sınavlarını. Birce? Ee, öğretmenim ben açıkçası arkadaşlarıma katılmıyorum. Ee, bence avladıkları hayvanları değil de evet e, avla alakalı bir şey ben de görüyorum. Hayvanları avlarken e, bir resim hani şey yapmışlar bence. Ee, yani hayvanları avlamaya çalışıyorlar. Hayvanlar da o sırada kaçmaya çalışıyorlar. Ama kaçarken bazı hayvanlar yaralanıyor gibi bir e, şey çağrıştırdı bana bu resim. Hmm. Bir av sahnesi gibi. Evet. Yani katılmadığın nokta e, ne? Biraz daha açık hale getirir misin arkadaşları? Ee, yani mesela Çınar arkadaşımız şey demişti, e, avladıkları e, şeyleri, hayvanları bence çizmişler demişti. Bence burada avlanmayan hayvanlar da var. Hayvanların bence kaçışını... E, resmetmeye çalışmışlar. Ne düşünürsünüz ee, Rüzgar? Tabii ki de Bülce'nin dediği gibi dağılabilir. De Ama Çınar'ın dediği gibi de olabilir yani. Şu an orada olmadığımız için ne olduğunu bilemiyoruz. Çınar'ın dediği gibi ol, e, olabileceğini düşündüren şey ne oldu sana? Çünkü böyle mesela Çınar demişti ki hayvanların ölüleri demişti değil mi? Bir Çınar bir açıklık getirsin um... dediğini. Dur daha açık hale ha. geldin söyler misin araya girerek? Yani bu bir av sahnesi değildir mi dedin? Hayır avlandıktan sonra hocam, avladıkları hayvanları çizmişler dedim. Yani evet. ya işi öldürdikleri. Hmm. Peki avladıkları hayvanları çizmiştir demiş. asa çok da farklı bir şey söylemedi birce. Bunun üzerine tekrar söz almak ister misin? E, öğretmenim yani e, arkadaşımızın dediğine de katılıyorum e, ama. Hani sanki orada ağlanmayan hayvanlar da var gibi geldi bana. Anladım. Onları doğal ortamında birazcık hem, hem kaçarlarken av sahnesi, av sırasında kaçarlarken hem de bir yandan doğal ortamlarında resmedilmiş gibi. Peki çocuklar, e, dilerseniz dinleyenlerimizi hatırlatalım tam şu sırada. E, bugün e, programcılarımızla Lesko'daki mağara resimleri üzerine konuşuyoruz. Yaklaşık 15 bin, 17 bin e, yıl önce yapıldığı e, düşünülen. Peki çocuklar sizce bu sözünü ettiğimiz mağara ne kadar büyüktür? <gülüyor> Fikir yürütebiliyor muyuz? Ve hani duvarlarında bulunan bu hayvan figürlerinden kaç tane vardır acaba bu resimlerden? Tahminleri alalım Zeynep. Öğretmenim iki tane seçeneğim var. E, eğer böyle mesela bir kayaç e, şey kazma kürek oyulduysa Bence e, o kadar e, zorlandıkları için o kadar büyük değildi. Ama e, normal uyuk bir yere yerleştilerse bu e, çok büyük bir yerde olabilir. Ve e, e, her bir resim eğer benim ikinci söylediğim gibi uyuk bir yere yerleştilerse baya alan kaplamış olabilir. Çünkü söyledikleri çok şey vardır günlük hayatta. E, ve bize, bizlere anlatmak istedi. Bu yüzden durmadan ama minik bir yerse bence yine durmadan çizmişlerdir. Çünkü söyledim, söyleyecek çok şeyleri vardır. Ve her yer böyle çizimli olmuştur bence. Çınar? Ben resmin kenarından daha devam eden şekiller görüyorum. Bu nedenle büyük bir mağaraya yerleştirdiklerini düşünüyorum. Kumsal? Örneğin birazcık düşündüm ve diğer arkadaşlarımın şekilleri gibi ben de bu resimlerden hani aynı büyüklükte hani bu resmi büyük olarak düşündüm aynı büyüklükte dört 5 tane böyle olabileceği fikri aklıma geldi hani yani bu resmi ben bir salon duvarı kadar falan düşündüm Hı -hı. E, 250 metre uzunluğundaymış ve içerisinde barındırdığı pek çok e, galeri diye diyorlar ve yaklaşık 1500 tane de hayvan e, resmiyle birlikte böyle dönemin en zengin mağara olma özelliğini taşıyormuş. Çocuklar, bu e, resimlerin bulunduğu e, yer Boğalar Salonu olarak adlandırılıyormuş. Salonda bu tip sığır ve boğa resimleri. İlerisinde yer alan galeride de 385 parça grafik örnek varmış bu arada. Sığır resimlerinin uzunluğu 5 metreden fazlaymış. Ve iskele kurulmadan yapılamayacak kadar büyük boyutlarda oldukları söylenebilir bu durumda. Bu da Lasku Mağarası insanının kendini resim konusunda epey bir geliştirdiğini de gösteriyor bir yandan. Çünkü mağaranın bir başka bölümünde de güzel bir gergedan resminin yanında rengeyi, atlar, dağ keçisi, ayı ve çeşitli yaratıcıların bulunduğu e, resimlerin de yer aldığını belirtelim. Şöyle devam edelim isterseniz. Bu dönemde yaşayan insanlar, çocuklar neden hayvanların ve insanların hatta bazen de garip garip sembollerin resimlerini mağaraların duvarlarına yapıyorlarmış. Ne düşünüyorsunuz? Çınar? Keşfettikleri şeylere gelecek nesillere aktarmak için olabilir. Keşfettiklerini aktarmak için, duyurmak için. Neden ihtiyaç duymuşlar bu resimleri yapmaya? Ne düşünürsünüz Birce? Ee, Öğretmenin belki de e, gördükleri, e, yani olumlu ya da olumsuz, belki de unutmak istemedikleri şeyleri kazıyarak oraya tekrar geldiklerinde onu görmek için yapıyor olabileceklerini düşünüyorum. Anısı kalsın diye mi? Aynen. Olumlu ya da olumsuz derken belki deneyim anlamında mı söyledin acaba bunu? Yani evet öğretmenim. Mesela diyelim işte çok olumsuz bir şey oldu. Hani böyle olmuştu artık hani bir daha öyle olmasın diye önlem alınabileceğini e, söylemek istedim. Zeynep? Öğretmenim belki de sadece resmi yapmak istemişlerdir. Olabilir. Sadece resim yapmak için. Sanat. Evet mesela bir eğitim vardır orada ve çocukları toplamışlardır işte bu boğa, bu öküz filan diye anlatmışlardır ama gelecek nesiller için değil o anki nesil için ya da direkt sadece bir ortaya bir resim koyup mesela kendi aralarında resim yarışması falan yapıyorlardır, iki su iki su oynuyorlardır. Eğlenmek için, sanat için resim yapmak evet. sadece olabilir. Peki Kumsal sence? Sence neden yapılmıştır bu resimler? Neden ihtiyaç duyulmuştur? Mağara duvarına niye resim yapmış olsun insanlar? Bence birincisi eğitim için. Evet. Şey. Yani mesela bu hayvanlar tehlikeli, bunlarla uzak durmalısınız. Ya da işte bunlar böyle daha iyi avlanır, geliştirmiş olabilir. Hı -hı. Eğitim amaçlı. Evet. Deneyimleri aktarmak için, gelecek nesilleri aktarmak için olabilir. Peki Çınar avcılık üzerine çok yorum yaptı. Sizce avcılık için bir işlevi olabilir mi? Yani sonuçta hayvanları avlarken yani hayvanları avlarken çizmişler. Başka e, kapkacak resmi yok sonuçta bu duvarlarda. Ne dersin Çınar? Bence Kumsal'ın da söylediği gibi e, bu hayvanlar böyle daha iyi avlanır, böyle avlayın demek için çizmiş olabilirler. Deneyimlerini aktarmak için. Rüzgar? Canları sıkıldığı için e, böyle şey, ...resimler çizmiş olabilirler. Bir de eğitim amaçlı. Sırf can sıkıntısından da yapmış olabilirler. Aslında çok da farklı nedenler değil. Hem can sıkıntısının beraberinde... böyle ...bir uğraşı beraberinde getirmesi de... ...çok şaşırtıcı değil bir yandan. Çok da ayrı şeyler değil bir yandan. Hepsi de bir yerde birleşebilir. Şimdi devamında konuşacağız. Acaba... İnsan doğanın içinde ondan doğmuş, işte onun bir parçası olsa da yine de doğaya uyumu konusunda zorlu bir mücadele vermesi gereken bir canlı olmuş her zaman. Tüm zamanlar için bu böyle olmuş. Esasında hayvanlar da işte canlı olarak doğada büyük bir mücadele içindeler. Hayatta kalma mücadelesi içinde olan insanın yine de böyle resimler yapmaya, sanat yapmaya, böyle hayatı tasvir etmeye çalışmasının sebebi ne olabilir? Yani bu ihtiyacın nedeni ne olabilir? Acaba temel bir ihtiyaçtan mı kaynaklanmış? Ee, sıradaki sorumuz bu. Bunun üzerine ne düşünürsünüz? Yani e, Sadece resim yapmak, sanat yapmak için mi? Yoksa temel bir ihtiyaç mı? Kumsa? Bence resim yapmak kesinlikle temel bir ihtiyaçtır. Ve e, ben mesela resim yaparken ya da müzik dinlerken e, ya da sevdiğim bir şey yaparken düşünüyorum. Mesela... Bir insan bunu yapmadan nasıl yaşıyor ya falan oluyorum. Bence kesinlikle samavi ihtiyaç. Neden böyle düşünüyorsun? Nasıl bir etkisi var sende? Çünkü biraz... mesela resim yapmak olmasa ya da müzik dinlemek, kitap okumak hayatımızı tek düze yaşardık. Ve bence gerçekten çok sıkıcı bir hayat yaşardık. Yani evet mesela eğlenmek hani film izlemek falan da çok güzel yani yani tek düzeye yaşamak iste, istemez mı o yüzden bence çok önemli. Peki Çınar sence? Bence bunu resim yapmak için değil de temel ihtiyaçlarını aklına temel ihtiyaçlarını unutmamak için yani hangi hayvanları avlarsak yiyebiliriz evet. ya da hangi hayvanlar yenebilir ya da hangi hayvanlar kolay avlanır gibi. Bayağı yeme ihtiyacı, temel ihtiyaçları başlamak evet. için. Peki Zeynep? Öğretmenim, evet, bence bazı insanlar kapayı takmış bulunmakta. Ama bence kapayı takmakta da haklılar böyle. Mesela bir tane ödev yapıyorum, sonra dalıyorum. Mesela yana bir tane benim sevdiğim şeylerden çiziyorum. İşte bir çiçek çiziyorum, kuş çiziyorum, Türk bayrağı çiziyorum. Ve bence çok rahatlatıyor insanı, depresyondan sokuyor ve Bence temel bir ihtiyaç sayılabilir hocam yani. Hı hı, Değilce? Ee, öğretmenim bence sanat kesinlikle temel bir ihtiyaç. Ee, mesela ben müzik e, dalıyla uğraşıyorum. Ve hani mesela ödev yapıyorum, şey yapıyorum, sınav çalışıyorum, tamam. Ee, bunun dışında yapabileceğim bir şey yok mu benim? O zaman hemen sanata başvuruyoruz bence hepimiz. Mesela ben işte müzik dinliyorum. Bence sanat dalı e, hepimiz için temel bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Rüzgar? Evet bence e, sanat e, mesela bir san yani bir sorsam sen resim yapmadan yaşayabilir misin desem o oh, hayır dem gidip bir bilgisayar mühendisine sorsam ya da başka bir başka bir iş yapan birine sorsam o da yaşarım diyebilir yani bu kişiden kişiye değişebilir. Peki e, yani insanın varoluşu başhi doğanın içinde e, karnını doyurmak ve yaşamı sürdürmek için doğa içinde Böyle daha büyük bir mücadele hep zorunlu kılmış. Bunu konuşuyoruz. Çınar'da hep e, temel ihtiyaçlara yani beslenme ihtiyacına ve e, hayatta kalma ihtiyacına değiniyor. Bütün bu mücadelede sanata en çok yansıyan olaylardan biri de avlanmaya ilişkin bu tip ritüeller olmuş. Peki e, bunu resimlere sanat denir mi? Bence denir. Yani Hı -hı. sonuç olarak resim çizmek sanat dallarından bir tanesi. Bence Sonuç olarak bu da bir resim ve bence bu da bir sanat. Zeynep? Öğretmenim bence e, bence yapılan her şey yani yapılan çoğu şey sanattır. Müzik de bir sanattır işte tiyatrodur hatta bence şu an bizim yaptığımız işte bir sanat. E, böyle o kadar uğraşıp bir araya gelip kendimiz e, konular hakkında konuşmaması bu da bir sanattır bence. Bir görüş açısındır. Düşünmesin bence sanat. tüm görüş açıları da bir sanattır. Uğraş ve emek gerektir gerektirdiği için. Yani bunun sence kriteri bu. Evet hocam, evet. Kumsal? Ben ufak bir konuda Birce'ye katılmıyorum. Mesela Birce şey dedi ki yapılan resimlerin um, hepsi tasanattır de dedi yanlış anlamadıysam. <gülüyor> ben bu konuda ona katılmıyorum. Çünkü mesela bir bence bir insan hiç uğraşmadan bir çöp adam çizse ya da hiçbir anlamı, hiçbir şeyi ifade etmeyen öylesine bir şeyler çizse, bence bu sanat değildir. Ama bir insan her şey böyle bir şeyleri ima eden ya da bir şey anlatmak isteyen çok nitelikli bir şey çizse ancak bu sanat olur bence. E, gündelik bir şeyler çözerse sanat olmaz mı o zaman? Yani e, daha nitelikli bir şeyler ifade eden şeyler sanattır bence. Anladım. Kişinin kendini ifade etme şeklidir. Peki o zaman mağara resimleri de bir ifade biçimi olarak sanattır. Evet. Gündelik bir e, temada da olsa bu bir sanat eseridir. Peki Birce'ye söz almak ister misin? Ekleyeceğim bir şey olur, olabilir mi? Ee, öğretmenim e, ben şöyle bence açıkçası bilmiyorum. Bilmiyorum. E, Ehli oturayım doğru konuşayım. Ben resim anlamında pek becerikli bir insan değilim açıkçası. Hı hı. E, o yüzden benim için bir çöp adam bir çöp adam çizmek bile hı hı. benim için sanat. Konuç olarak ben onu çizmek için emek harcıyorum. Yani ona zamanımı veriyorum. Benim için o bile bir sanat. Bilmiyorum tabii bunda, bu konuda işin ustaları da var. Ama benim için küçücük bir çö çöp adam çizmek bile bir sanat. benim Öğretmenim bence de ben Birce'ye katılıp Kumsal'a katılmıyorum. Çünkü e, ben orada yani mantıken e, e, başkaları için bir şey iman etmeyen bir de çizmiş olsam da bence e, o yani her şeyin ucunda o benim için bir şey anlatıyor ki onu çizmişim yani. Mesela bir şeyler karalamışım. Yani insan bir baktığında ya bu ne, i̇şte bu e, bunun ne anlamı var ki diye olabilir. Ama o karalamanın bile benim için bir anlamı var. Her çizdiğim bir çizginin benim için anlamı var ki ben çizmişim. Bu yüzden bence yapılan her şey bir sanattır. Çınar? Bence mağara resimlere bir sanat sayılmıyor çünkü... E... Yani evet sanat bir anlam ve değer taşıyor her tabii ki de ama bu mağara resimlerin ben sanattan sayıldığını düşünmüyorum çünkü bu mağara resimleri bir ihtiyaç için çizilmiş <gülüyor> yani. Bence sanat bir ihtiyaç değil istektir. Böyle acil ihtiyaçlar için e, yapılan bir uğraş olduğunda e, kafamız karışıyor demek diye düşünüyorsun Peki kumsal? Ben Zeynep'in görüşüne bir şey eklemek istiyorum. Ben zaten orada şey dememiştim. Yani mesela birileri, yani başkaları için bir şey ifade etmeyen değil. Hiç kimse için, yani o resmini çizen kişi için de yani. Hiç kimse için bir şey ifade etmeyen, öylesine saçma sapan şeyler çizmek bence sanattan sayılmaz. Ya da mesela... Yani öylesine hiç edebi olmayan bir kitap yazmak da edebiyat değildir bence. Hı hı. Bu şekilde düşünüyorum. O zaman e, iyi, iyi olmasını sağlayan şey ne? Onu nitelikli kılan şey. Sende uyandırdığı ne tür bir şey yani? E, bana aslında bir duygu geçiriyor olmalı. Bana nasıl hissettirdiği önemli değil. Bana bir şey hissettirmesi bile aslında onu sana bazen. Hı hı. Hı hı. O zaman hislerimizi merkeze alarak bizi uyandırdığı duyguları merkeze alarak düşünürsek e, birce'nin çöp adamı da e, bir şey his uyandırabilir birce'nin sözünü ettiği e, örnek olarak ileri sürdü. Ne dersin? Onda belki bir takım duygulamalar uyandırabilir. Evet, bu iyiymiş evet bu. öyle olduğunu söylüyor. Peki birce var mı söylemek istediğin bir şey? Ya öğretmenim ben kumsal arkadaşımıza da bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, kendisi dedi ki hiç kimse için bir şey ifade etmeyen şey sanat değildir dedi e, anladığım kadarıyla. Hı hı. E, bence bir insan için zaten mesela bence hepimiz hani bir metin yazmaya çalışırız mesela ama hani beğenmeyiz olmaz hani ama ne olursa olsun bir emek sarf ederiz ve küçük de olsa bence sanatın bir yerinden tutmuşuzdur bence Sonuç olarak orada biz emek sarf ederiz, beynimizi çalıştırırız. E, çünkü yani ben hiç kimse için bir şey ifade etmeyen şey zaten ben yani hiç kimse için ifade etmeyen bir şey zaten kişi niye çizsin ki, kişi niye yapsın ki ben e, onu şey olarak Yine de, evet, O zaman yapan kişiyi değil e, onun tüketicisi olan kişilere bir şey alıyoruz, merkeze alıyoruz. Yani yapan kişinin harcadığı emek, uğraştan e, ziyade şey belirleyici, e, bizde uyandırdığı, izleyicisinde uyandırdığı duygular mı? Ne dersin Zeynep? Öğretmenim e, ben de katılıyorum yani. Mesela yani mesela hiç böyle bir çok ciddisin. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun ama yapıyorsun. Ama bu bile bir duygu uyandırır en azından. Mesela yani her şey yani şu kalemlik bile bende bir his uyandırıyor yani. Ee, uyandırıyorsa bence o sanattır. Bu kalemlik de bir sanat yani o kadar tasarımlarını yapmış insan. Bir saniye, orada gir, gir, burada girmem gerekiyor. Kalemlikten bir sürü var. Ee, var ama işte hepsi bir sanat. Hepsi ayrı bir sanat. Kumsal ne dersin? Kalemlik de sanat dedi Zeynep. Benim demek istediğim şey aslında bir insanda bir izlenim uyandırmayarak Sadece mesela sen sadece para kazanmak için bir işi yaparsan onu sev yani o işi sevdiğin için değil sadece para kazanmak için yaparsan o işten zaten ben bir gelir elde edebileceğini düşünmüyorum. O işi sevmen ilk başta o işe alışman ya da mesela sevmediğim bir işten para kazansan acaba ıı, mutlu olur musun? I, bu şekilde yani. Teşekkürler. Bu çizimlere sanat denir mi ya da neye sanat denir konusu. Epey derin bir konu. Biz şimdi süremizin sonuna geliyoruz. Ee, oldukça zaten bundan sonraki e, el alacağımız tablolarda da değineceğimiz bir şey olacak. Sanat, sanatın işlevi, e, sanatçının işlevi, toplumsal iş bölümündeki yeri, e, kumsal değindi az önce. E, sadece geçimini sağlamak için yaptığım bir işin e, sanat olmayacağını söyledi. Bu ayrımları daha net yapabileceğimiz e, başka tartışmalar, başka programlar olacak. Süremizin sonuna geliyoruz. 15 bin, 10, 17 bin yıl önce yapılmış bu mağara resimleri sanatın nasıl bir işlevi olduğu sorusunu aklımıza getirdi bizim. Biz de böylece bugünkü programımızda bu dönemde insanların mağara resimleri yapmalarının nedenlerine dair çeşitli varsayımlarda bulunduk. Bu ürünlerin sadece sanat yapıtları olarak değil bir işleve bağlı nedenle oluşturulmuş olmaları olasılığı üzerinde de durmuş olduk. Siz çocuklarla renkli dünya tasavvurları hakkında konuşmak her zaman çok zevkli ve çok verimli bence. Bunun için size özel teşekkür etmek istiyorum bu programda. Ve programı kapatırken bizi dinleyen, bizimle düşünen, Açık Radyo dinleyenlerine de çok teşekkürler. Ve yeniden bir başka sanat eseri üzerine düşünmek için buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.